Radyo Tiyatrosu Aynalı Mehmet Yazan Eda Tezcan Yöneten Nisan Kumru Seslendirenler Gazi Dede Hayri Deniz, Torun Meryem Günnur Öztürk Anne Handan Demiralp Firuzana Yaşar Özdemir Meryem Tuğba Herken İsmail Fatih Özkul Yunus Barış Akar İhsan Çavuş Nisan Kumru Faruk Binbaşı Uğur Subaşı Hikmet Binbaşı Sermet Karaköy Ali Armağan Orhan Mustafa Mustafa Oral Doktor Alparslan Ali Askerler Sabri Güngör Ömer Karaaslan Fatih Acar Ergül Kayacık İsmail Sönmez Kız şunu kızım Kız Sağır mısın? Bak hiç duyuyor mu beni Ama ben kapatmasını bilirim Niye kapatıyorsun? Dinliyorum herhalde değil mi? Kızım bu evde hasta var. Ne kadar düşüncesizce davranıyorsun. Uff anne. Ne yapayım? Ben mi dedim size beni buraya getirin diye? Allah Allah. Getirmeyip de ne yapacaktık küçük hanım? Ben artık 15 yaşındayım. Çocuk gibi davranıyorsunuz bana. Ne güzel babam bu sene yaz kampına gitmeme izin vermişti. Gazi dede bula bula hastalanmak için Bu yazı buldu aha, aha, Meryem çok ayıp kızım Nasıl konuşuyorsun Halbuki Gazi dede en çok Seni seviyor torunları arasında Tamam ben de seviyorum Bunu ama Burası bana göre değil Baksana şu eve Neyi varmış evin Meryemciğim güzel kızım Bak ömür çok kısa Gazi deden çok hasta Belki de bir dahaki yasa aramızda olmayacak Sonra pişman olursun üzülürsün Tamam bir şey demedik Geldik kalıyoruz işte burada Daha ne istiyorsunuz <gülüyor> Aman kızım Dil pabuç kadar maşallah Seninle laf yarıştırmaya gelmedim Gazi dede seni istiyor Uğrayıver bir yanıma <gülüyor> Bir bu eksikti Niye istiyor beni Ne yapacakmış ki ne bileyim ben. Kızım çağırıyor işte. Tutturdu gelsin bir şey vereceğim diye. Allah Allah. Gazi dede bana ne verebilir ki? Neyse tamam. Giderim şimdi ben. Giren, <gülüyor> Buyurun. Beni çağırmışsın Gazi dede. <gülüyor> evet. Seni çağırttım ya... Çağırmasam... <gülüyor> geleceğin yok... Bir şey vereceğim sana... Ne vereceksin? Bak... Şu karşıdaki konsolun çekmecesini aç... Bir kutu olacak içinde... Getir buraya o kutuyu... Burada kitap büyüklüğünde ahşap bir kutu var... Onu mu istiyorsun? He, evet... Evet kızım. Getir onu buraya. Anahtarını da al. Bak hemen altında. Aç bakalım şimdi. Ama bunun içinde bebek patiği, yazma, bir de eski bir ayna var. Evet biliyorum kızım. Benim hayattaki... En değerli eşyalarım bunlar. Tek kız torunum sensin. <gülüyor> bunları almanı ve saklamanı istiyorum. Uf, şansa bak. Herkese dedesi yüzük, para, mal bırakır. Bizimki de bıraka bıraka üç parça uyduruk eşya bıraktı. Ne yapacağım ki ben bunları? Şimdi anlatacaklarımdan sonra saklayacaksın biliyorum. <gülüyor> Çünkü ne kadar deli dolu olsan da sen benim torunumsun. Saklayacak ve kendi torunlarına miras bırakacaksın zamanı gelince. Yandım ben. Şimdi bir de hikaye dinleyeceğiz O hamam gibi sıcak odada. <gülüyor> yardım et, yardım et de şöyle doğrulayayım biraz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu yastığı da arkama ver. Şöyle. Heh. Heh. Oh. Hmm. Heh, tamam. Böyle iyi mi Gazi dede? <gülüyor> i̇yi, iyi. <gülüyor> Sağ olasın. Çek bakalım şu sandalyeyi şimdi. Şöyle yakınıma gel. Tamam, çekiyorum. <gülüyor> Bundan neredeyse bir asır önce bu köyde bir kız yaşardı. Onun da adı tıpkı senin gibi Meryem. Güzeller güzeli, tazecik, daha on altısında. <gülüyor> Yedi oğlandan sonra evin son çocuğu. Tek kızıydı Meryem. Bu bağlarda, bahçelerde erkek gibi at sürer, tüfek atar. Asi mi asi, gözü kara. <gülüyor> Yedi erkeğin içinde yetişmiş. Bakarsan erkek gibi. Görmeyi bilirsen kadındı Meryem. Bir sevdiği vardı Meryem'in. Adı İsmail. Uzaktan uzağa sever dururlardı birbirlerini. O zaman şimdiki gibi değil elbet. Konuşmak yok. Aşk gözlerden öteye gitmezdi. Ama aşk kalplerdeydi sahiden de. İsmail yiğit bir delikanlı. Daha on sekizinde. Çok seviyordu Meryem'i. Bu erkek gibi kızı kimse almaz diye korkarken, Anası babası, komşu köyün yiğidi İsmail, Çıkıp talip olunca, <gülüyor> Düşünmeden merdiler biricik kızlarını. Meryem ve İsmail evlendi. On altısında gelin idi Meryem. On yedisinde ana, İsmail ve Meryem için hayat güzel, güzel olmasına da. Memleket karışık. Evlendiklerinin birinci senesiydi henüz. Düşman her bir yanı sarmış. Rezillik diz boyu. Koca Osmanlı parçalanmış. <gülüyor> Sonunda bir sabah. Sağ ol Meryem'im. Ellerin dert görmesin. Gel hele şöyle oturalım. Bir diyeceğim var sana. Ben... Ben gidiyorum Meryem. Nereye? Gelibolu'ya gideceğim. Aa. Çanakkale yanıyor. Düşman burnumuzun dibine gelmiş dayanmış. Gemilerini boğaza yerleştirmişler. Ama... Çağrı yapıyor devlet her gün. Eli ayağı tutan her yiğit gelsin diye. Nasıl yapacağız? <gülüyor> vatan elden giderken düşman namusumuza toprağımıza memleketimize göz dikmiş her yanı sarmışken ben duramam burada Meryem bir şey söyle Meryem Allah aşkına susma eninde sonunda gideceğini biliyordum git demek ayrılık gitme demek ihanet olur vatan borcu namus borcu eli ayağı tutan herkes gidecek ki düşman bu topraklardan temizlensin hı hı. herkes gidecek ki vatanımız yeniden hür olsun yarın sabah yolcuyuz bu kadar çabuk mu? Kaybedecek vakit yok Meryem. Ne denir ki İsmail? Sağlıkla git, sağlıkla dön. Meryem. Kızım çocuk ağlamaktan helak oldu. Duymaz mısın? <gülüyor> <gülüyor> Dalmışım ana duymadım. Gel Mustafa'm. Gel oğlum. Ay karnın mı acıktı senin? Söyledi İsmail değil mi? Ondan böyle kumru gibi düşünür durursun camın önünde. Söyledi ana, söyledi. Meryem'im, güzel gelinim. Karartma böyle içini. Benim de içim yanıyor ama gidecek İsmail. Gitmek zorunda. Bu bizim ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz toprağa, vatana borcumuz kızım. Biliyorum ana, biliyorum ama insan tasalanıyor işte. Çanakkale bir mahşer yeri. Gidenlerin dönmediği yer. Daha iki gün evvel taşçıların oğlunun şahadet haberi geldi de nasıl yandı insanlar? Yanar yanmasına da. Bir daha olsa bir daha gönderir oğlunu. Meryem'im, güzel kızım, biz çocuklarımızı gerektiğinde Allah için vatana kurban olsunlar diye yetiştirdik. Diniden dini dastana Danalar girmiş bostana Şşşt yavaş ol biraz İsmail Uyudu mu? Şimdi daldı Bir saattir ayağımda sallıyorum Hiç yoktan ağlıyor Babasının gideceğini bilmiş sanki yavrum Huzuru kaçtı Meryem'im orada en çok seni ve oğlumu özleyeceğim Sizden ayrılmak çok zor Burada kalmak da çok zor İsmail Görmedim ama biliyorum cepheyi Orada sağ kalmanın mucize olduğunu biliyorum. Başa gelen çekilir Meryem. Önce vatan. Çünkü vatansız, topraksız, esir olmuş bir millet hiçbir şeydir. Ben belki oradan dönemeyeceğim. Ama en azından bizden sonrakilerin hür ve rahat yaşaması için bir şeyler yapmış olacağım. Ben bu toprağa borçluyum Meryem. Borçluyuz elbet İsmail'im. Hepimiz borçluyuz. Bu toprak bize aş verdi, yuva oldu. Burada huzurla özgürce yaşadık. Şimdi bir dünya düşman geldi diye onlara boyun mu yiyeceğiz? Eğmeyeceğiz Meryem'im. Asla eğmeyeceğiz. İsmail, senden söz isteyemem ama ne olur sağ salim dönmeye çalış. Döneceğim Meryem'im. Allah'ın izniyle döneceğim. Yarın sabah erkenden yolcuyum bilirsin değil mi? Hakkını helal et nacim. Fırsat bulursan mektup yazarım size. Meryem de oğlum da önce Allah'a sonra sana emanet. Kendinize iyi bakın. Hakkın helal olsun yavrum. Allah seni de diğer evlatlarımızı da korusun. Meryem'im sen de hakkını helal et. Helal olsun İsmail. Gidip de dönmemek var. Oğlumuza iyi bakasın, değil mi? Sen de helal et. Bizi habersiz bırakma. Allah'a ısmarladık. Kalın sağlıcakla Ana Bir ayı geçti İsmail gideli Hiç haber yok Dur bakalım Meryem İyi haberleri gelsin de başka bir şey istemem Ah Meryem Allah'tan başka bir şey istesen olacakmış kızım. Bak hele gelene. Fihiruz ana! Hadi gözün aydın. Cepheden mektubum var. <gülüyor> Aman çok şükür ya Rabbim. Meryem al hele. <gülüyor> Oku bakalım kızım. Ne demiş İsmail'im? 5 Nisan 1915 Gelibolu. Canım anacım ve sevgili Meryem. Nasılsınız? Oğlum Mustafa'm nasıl? Daha geleli bir ay oldu. Ama hepiniz gözümde tütüyorsunuz. Sağlığınız yerindedir inşallah. Beni merak etmeyin. Biz burada iyiyiz. Size bu mektubu yeni görev yerimden yazıyorum. Elinize ulaşması birkaç hafta alabilir. Diğer mektuplarım da gecikecek. Meraklanmayın diye şimdiden söylüyorum. Yeni görev yerimiz Ertuğrul Koyu denilen bir bölge. Gelibolu'ya ilk geldiğim zaman... Düşman gemilerinin neredeyse bir aydır durmadan boğazı bombaladığını öğrendim. Yavurun topu mermisi bol. Vuruyor da vuruyor. Ama sonradan anladık ki bu hiçbir şey. Sanki yeryüzünde ne kadar top varsa toplanıp başımıza yağdırmaya gelmişler. Biz de o kadar top ne arar? Biz de asılıyoruz tetiğe. Komutanlarımız boğazı koca donanmayla geçemeyen düşmanın karadan çıkartma yapacağını söylüyor. Bizleri çıkartmanın yapılacağı noktalara yerleştirmeye başladılar. Hiç meraklanmayın. Bizler adeta etten bir duvar olduk burada. Boğazda olduğu gibi karada da hizmeti uğrayacaklar. O kirli ayakların bu cennet topraklara basmasına, canımız pahasına da olsa izin vermeyeceğiz. Buradaki manzara bu. Biz Anadolu'nun dört bir yanından gelenler burada tek yürek, tek ümmet, tek yumruk olduk. Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı ve hatta kadınlar var burada. Milletimiz ne asil ruhluymuş. Anacım, Meryem'in burayı görmeden anlayamazsınız. Burada ölümün üstüne yürüyor insanlar. En ufak bir korku, en ufak bir tereddüt yok gözlerinde. Herkes şehit olmaya gelmiş. Herkes canından, malından, sevdiğinden, anasından, çocuğundan geçmiş. Burada tek bir duygu var. Herkes uğruna ölmeye geldiği toprağa kara sevdalı. Şimdi hava kararıyor. Mektubumu daha uzatamayacağım Hepinizi hasretle kucaklıyorum Bizi dualarınızda unutmayın Sık sık yazmaya çalışacağım Sizi Allah'ıma emanet ediyorum İsmail Oy kuzum Oy İsmail'im Allah'ım Düşmanı bu toprağa uğratma İsmail. Çocuklarımız sana emanet Ana Bu mektup yazılalı neredeyse 20 gün olmuş Düşman çıkartma yaptı mı acaba bir an evvel gelse yeni mektup Dur bakalım Meryem Bize düşen sabretmek Bekleyeceğiz Ana Ana Ana Listeler asılmış meydana Herkes bakmaya gidiyor Hadi ana gidelim bizde hemen Gidelim kızım Al Mustafa'ya hemen gidelim biz de Hadi koş koş hadi. Oo, Meryem Baksana bizden önce gelmiş herkes Asılmış listeler Koş kızım hadi acele et biraz daha Hadi kızım çabuk bak Var mı İsmail'imin adını istedi? Dur ana dur. Sabret bakıyorum. Allah, ne olur evlat acısıyla yakma beni. <Gülüyor> Oy ana. Şehit olmuş ana. Deme. Ana. İsmail. <Gülüyor> ne dedin? İsmail mi var istedi? Hasan oğlu İsmail yazıyor ana. İsmail şehit olmuş. İsmail vatana kurban olmuş. İsmail. Meryem, bak sana ıhlamur yaptım kızım. Hadi iç biraz. Kızım, ne olur kendine gel artık. Bak sütün de kesildi. Kendine acımıyorsan şu bebeğine acı. Günlerdir tek lokma koymadın ağzına. Divaneler gibi uzaklara bakıp durursun o pencerenin önünde. Bir dünya kelamı et. Konuş benimle Meryem. Allah aşkına bir şey söyle. Meryem. A benim güzel kızım. Bak zaten içim yanmış. Kor olmuş. Bunca derdin arasında bir de senin haline dertlenirim. Ne olur yavrum. İsmail şehit oldu. Şanlı bir makama erişti. Sen de bunu düşün. Sabretmeye çalış. Ben gidiyorum ana. Nereye gideceksin kızım? Babanın evine mi dönmek istiyorsun? Yok cepheye gidiyorum. Meryem sen aklını mı yitirdin? Hiç bu kadar aklım başımda olmadı ana. Gitmek zorundayım. Kızım senin ne işin var cephede? El misin sen? Daha el kadar bebeğim var. Mustafa ne olacak? Mustafa sana emanet ana. Ona sen bakacaksın. Olur mu hiç kızım? Daha yaşında bile değil. Ana sütü, ana kokusu ister. Derlenme gözünü seveyim Meryem. Bu çocuk babasız kaldı zaten. Bir de anasız bırakma masumu. Vatansız kalacağına anasız babasız kalsın ana. İsmail şehit olduysa ben giderim onun yerine. Ama... Ana, düşman bu toprakları geçerse eğer... ...hürriyetimiz kalmayacak. Mustafa'm esir olup yaşamasın. Ama... Mustafa'ya ve yetişen nesile bir vatan kalsın diye gideceğim. İyi de kızım nasıl olacak... Sen ne yaparsın cephede? Herkese ihtiyaç var. Bir asker, bir tek kurşun bile paha biçilmez Hem ben erkek gibi at sürüp silah atamaz mıyım? Attığımı kaçırdığımı gördün mü hiç? Sen ne çabuk unuttun Meryem'i? Bu vatan sade erkeklerin mi? Bunca fidan devrilip giderken ben nasıl kalayım burada ana? Sen söyle nasıl kalayım? İsmail şehit olmuş. Abim de öyle. Ben yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur... En azından gider orada onurumla ölürüm Almazlar seni Kadınları almıyorlar askere Ana İsmail'in mektubunu biliyorsun Burada kadınlar bile var diyordu Kadın erkek ayrımı yapacak zaman değil Ana şimdi birlik olma zamanı Gücü yeten herkes Elinden geleni ardına koymayacak Zaten Kadın olarak gitmeyeceğim Para kızım, bu ne hal böyle? Neden giydin İsmail'in kıyafetlerini? Yolcuyum ana. Meryem, saçların... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kıydın mı bu saçlara sen? <Gülüyor> Ağlama ana. Meryem'in bir tutam saçı gitmiş çok mu? Devrilen onca cana karşı, bu ne ki? Meryem, iyi düşün gelinim. Bak oğlumu verdim bu cihanı. Bir de senin acını yaşatma bana kızım. Günlerdir düşünürüm zaten ana. Mustafa mı, evi mi, bırakıp gitmek kolay mı sanırsın? Ama beni en iyi sen anlarsın. E sen de anasın. Evladının istikbali için sen olsan koşmaz mıydın cepheye? Koşardım elbet koşmasına da. Nice erkek var cephede. Bir Meryem olmuş olmamış ne çıkar? Ana, bir hikaye anlatmıştın bana hatırlar mısın? Hani... İbrahim peygamber için yakılan ateşe gagasında su taşıyan bir kuşun hikayesi. Gülmüşlerdi o kuşa. Gagandaki bir damla suyla bu yangın söner mi demişlerdi. Kuş da sönmez belki ama safım belli olsun demişti. İşte ana aynı misaldeki gibi. Ağzımızda bir damla suyla cepheye koşan kuşlarız biz. Karıncalarız. Yangını söndüremeyiz belki ama safımız belli olur en azından. Haklısın Meryem. Kim bilir. Belki de Onca garip kuşun gagasında Karıncanın kursağında taşıdığı su Gün gelir deniz olur Yangını da söndürür Gavuru da boğar o deniz Ana Artık yola çıkmam lazım İsmim bundan böyle İsa oğlu Mehmet Çanakkale'ye gidince ilk bulduğum birliğe katılacağım İsa oğlu Mehmet'in haberi ulaşırsa Bu köye Bil ki Meryem şehit olmuş Bil ki kavuşmuş <gülüyor> Bir fatiha yolla bana o gün Ve anama babama haber ver Oğlum sana emanet Hakkını helal et ana Bana analık ettin Hakkım sonuna kadar helal olsun sana Oğlunu merak etme Ona gözüm gibi bakacağım Şuna bak Ne güzel uyuyor Mustafa manan Güzel oğlum Ananı hiç tanımadın sen Kısma bana Tüm analar, babalar siz hür yaşayın diye mücadele ediyor. <gülüyor> Evlat kokusu şu dünyadaki en güzel koku. Bu patiyi alacağım ana. En çok bu kokuyu özleyeceğim çünkü. Meryem, senin gibiler oldukça bu vatan kimsenin olmayacak. Çanakkale asla geçilemeyecek. Geçilmeyecek ana. Söz veriyorum geçilmeyecek. İnanamıyorum. Çocuğunu bırakıp gitmiş mi Meryem cepheye? Gitmiş ya. İnanamayacak ne var? Onca topa, tüfeğe, koca donanmaya rağmen nasıl geçemedi düşman Çanakkale'yi sanıyorsun? Kadın, erkek, çocuk. Herkes canını koydu ortaya. Ama Gazi dede... Anlamamışlar mı Meryem'in kadın olduğunu? Nasıl girdi ki cepheye? <gülüyor> sabret kızım sabret. Anlatıyorum işte. Köye en yakın birlik Biga'daki Sıhhiye Birliği'ydi. Cepheden askerler buraya taşınıyordu. Meryem cephane arabalarıyla gece gitmiş yolları. Gündüz tehlikeliydi ama Cepheye mermi ve malzeme taşıyan arabalar geceleri daha güvenli olduğu için geç saatlerde yollara düşüyormuş. İga'daki sıhhiye birliğine vardığında gün henüz ışıyormuş. Fakat bir şey sabahın bu erken saatinde <gülüyor> Meryem'in alışa geldiği gibi sessiz ve sakin görünmüyormuş. <gülüyor> Dün geceki top atışlarında 24 asker şehit olmuş meğer ve yaralılar varmış. Kan kokusu, yaralıların iniltileri, kopmuş uzuvlar, koşuşturan insanlar, her şey ama her şey dehşet verici bir sahneymiş. Allah'ım bu nasıl iştir böyle Cakan'ı ben bir tek kurban bayramında gördüm Bunlar da kurbanlık Vatana kurban olmuş ana kuzuları Kim bilir hangi anaların yüreği yanacak şimdi Sen çocuk Ne dikilirsin orada Koş su getir yaralılara Kazık gibi dikilme Ne durursun be ya Koş dedim sana. Ben mi su vereyim Su nerede ki sana derim be. Bak çadırın orada bakraç var. Al onu su ver yaralılara. Su su su su. Al. O kadar beter mi halin? Yok, şey. Al bak su getirdim sana. İç hadi. Aa. Merak etme. Tabip gelecek şimdi. İyileştirecekler seni. Yaşayacaksın. Yaşamak mı? Yaşasam ne olacak? Bu kopuk konula bunca yarayla yaşayıp ne işe yararım ben? Bir daha cepheye almazlar ki beni. Olsun. Yaşayacaksın. Dayan biraz. Ne diye yaşamamı istiyorsun? Bırak bırak da şehadet şerbetini içeyim. Biz yaşamaya değil şehit olmaya geldik. Şöyle ver. Hayır. Yaşayamazdı zaten o yaralarla. Acısı dindi. Şehit oldu. Kalk bırak kızanım, kalk tupla kendini. Bak yaralılar yardım beklerler. Yardım edin, yardım edin. Biri yardım etsin. Ah! Al şu sargı beyazını, şu bağıran askerin yarasına bas. İyice basanma. Yaranın üstüne sakın çekmeyesin. Kanaması yavaşçasın en azından tabip yetişene kadar. Yettim. Yardım edin. Bacaklarım. Bacaklarım hissetmiyorum. Dur. Kalkamazsın. Kalkmam lazım benim. Ne olur yardım et. Yardım et. Bacakların kopmuş. Ne? Ne dedin sen? Bacakların yok. Kıpırdama. Tabip gelecek şimdi. İnşallah şehit olurum. İnşallah bu halde hayatta kalmam Öyle deme <gülüyor> Ölümü isteme Tabip gelecek şimdi Cepheye gidemeden böyle işe yaramaz halde yaşamaya hayal ederim ben <gülüyor> Çok çok yaralı var mı? Çok şu, şu hale bak Şu cennet vatanı nasıl cehenneme çevirdiklerine bak Bize yaptıklarına bak Evinde sonunda hepsi cezasını bulacak inşallah Tabip geliyor Bakayım sana dur ah. Hay Allah çok fena Sedye sedye hemen bir sedye getirin buraya Sen diğer yaralılara bak asker Olur. Emredersiniz Al bakalım Çok çalıştım bugün Ufacık kızansın ama... ...çok iyi işler yaptın. Yiyesin bakalım bunları. Sağ ol komutanım. Neralısın sen de bakalım. Yenice köyündenim. E, ne bakarsın öyle? Yesene yemeğine. Şey... ...ben... <gülüyor> Anladım beğenmedin sen. Bugün etli kuru fasulye yapacaktık ama... ...peksimetle idare ediverim paşam. Yemek yetişmedi. <gülüyor> Estağfurullah. Bu bizim için ziyafetim. Burada ayran yok, çorba yok. Hatta peksimetin bütün olanı da yok çocuk. Ayran yaralılar için ama çok yoruldum bugün Sana da bir maşrapa verdik Günlük yemeğimiz yarım peksimet Cephede bile zor bulursun bunu Kıymetini bilasın Yok yok Beğenmediğimden değil komutanım Yemeğe içim el vermiyor Daha bu ayranı hak edecek kadar çalışmadım Öyle olsun bakalım Neyse ben giderim Yemeğin bitince beni bul Hadi afiyet olsun Sağol çavuşum Yar senin sebebi ne Oy senin sebebi ne Kaldım İstanbullarda Kaldım İstanbullarda Ne de güzel söylüyor Yar senin sebebi ne Kaldım İstanbullarda Ayranı bu çocuğa versem olur mu acaba ya Ama sefettine. daha tek lokma yemedim sabahtan beri Kaldım Çocuk İstanbul. da pek zayıf Bu pek simet beni Kaldım. tutar bu akşamlık Evet Kaldım evet İstanbul. en güzeli ayranı vermek Buyur hemşerim bir şey mi isteyorsun Ayranı içer misin Oy içerim elbet Nicedir boğazımdan sulu bir şey geçmedi Bak emin misin içmeyeceğine de Yok içmeyeceğim ben daha yeni geldim. Sen iç. Oh, i̇çim saudi. Allah senden razı olsun. Adın nedir da? Nerelisin? Adım Mehmet. Yenice köyündenim. Yakın buraya. Bir buçuk, iki günlük mesafe. Gönüllü geldim. Açan ben de Trabzonluyum. Üç aydır cephedeyim. Saddülbahir'deydim. Bir ay oldu yaralandım. Buraya getirdiler beni. Şimdi hiçbir şeyim kalmadı şükür İyileştim Yarın komutan beni yeni bir birliğe yollayacak Burada son akşamındır da Ah unuttum Komutan beni bekliyor e, Gideyim ben sonra konuşuruz yine Seninle konuşan komutan değildir O İhsan Çavuş Komutan tabip Binbaşı Hikmet Bey İhsan Çavuş oradadır Şu ilerideki büyük çadır Oraya git Sağ olasın İşte anlattığım gibidir. Çok emin olamadım komutanım. Yemeğeni bitirince gel dedim. Ha, gel bakalım çocuk. İşte lafını ettiğim kişi budur komutanım. Demek gönüllü gelenlerdensin. Şöyle ışığa doğru bir geç bakalım. Hmm, cepheye mi gitmek istersin? Evet. Askeri eğitim aldın mı? Hayır ama çok iyi nişancıyım. Sana nişancı mısın demedim. Cepheye gitmek askeri eğitim ister. Hoş şimdi gidenler bir bilemedin iki hafta eğitim alıp cepheye koşuyorlar. Ama olsun o da bir şeydir. Ben çabuk öğrenirim. Zaten dediğim gibi atıcılığım çok iyidir. Hiç zorluk çekmem. Bak uzatmayacağım. İçeri girdin. Bir binbaşının yanına girerken selam vermen gerektiğini bile bilmiyorsun. Çünkü hiçbir askeri eğitim almadın. Asker olmakla alakan falan yok. Ben... Alakan yok diyorum. Çünkü... Çünkü sen bir kadınsın. Hayır, yanlışınız var komutanım. Hiç inkar etme. Her halin ele veriyor seni. O kadar belli ki kadın olduğun... ...senin ne işin var kızım cephede? Sen nasıl dayanacaksın oraya? Dayanırım. Sen oyun mu sanıyorsun cepheyi? Orası senin köyüne benzemez. Orası cehennem, orası bir mahşer yeri. Cehennemi sade cephede mi sandın komutanım? Cehennem yüreklerde. Cehennem her gün sevdiklerinin... ...şahadet haberini almaya koşan köy meydanlarında... Ben o cephede fidan gibi abime bıraktım. Kocamı bıraktım. İçim alev alev yanarken... ...sen bana git köyünde otur mu diyorsun? Olmaz dedim. Uygun düşmez. Orada göğüs göğse çarpışılıyor. Erkekler güçlü kuvvetli. Bir vuruşta yere devirirler seni. Allah aşkına müsaade et komutanım. <gülüyor> yok yok. katıyan olmaz. Daha çocuk denen öğrenciler cephede. Bir asker hatta bir mermi bile paha biçilmez de erdi. Müsaade et komutanım. Çıkalım dışarı. Bana bir hedef göster... Attığımı ıskanadığım görülmemiştir. Yedi erkeğin arasında silah atıp at sürerek büyüdüm ben. Hepsinden de iyi nişancıyım. Gece bile kaçırmam hedefi. Hem gönderseniz bile geri gitmem. İlla ki başka bir yerden o cepheye gitmenin yolunu bulurum. Ölürüm. Yine de dönüp o köyde elim kolum bağlı oturmam. Bilesiniz. Hay Allah. Ne inatçı çıktın sen böyle. Ne olur komutanım. Ne kaybedersin ki? Bir dene. İhsan Çavuş. İlerideki kuyunun üstüne bir testi koyup sıkıştır. Emredersiniz komutanım. Bak tek şansın var. Bu karanlıkta ay ışığında o testiyi vurursan yollarım seni cepheye. Yok vuramazsan sözümü dinleyeceksin döneceksin köyüne. Sağ ol komutanım çok sağ ol. Tamamdır komutanım hedef hazır. Evet göster bakalım maharetin. Allah'ım. Yüzümü kara çıkarma. Bismillah. Helal olsun be ya. Kör karanlıkta vurdu edafı. Kafi kafi. Gelin benimle çadıra. Seni dereye göndereceğim. Mühim bir bölge. Sırta yerleşip isabetli atışlar yapacak... ...keskin nişancılar orada bize çok lazım... Beşinci alay komutanı yakın arkadaşımdır. Oraya İhsan Çavuş da gideceksiniz. Sağ ol. Çok sağ ol komutanım. Size bir de pusula yazayım. İhsan Çavuş. Bir çocuk vardı. Hani şu Karadenizli olan. Neydi adı? Yunus'tur komutanım. Ha tamam Yunus. Onu da al. Yarın erkenden yola koyulun. Bu ikisini Faruk Binbaşı'ya teslim et. Allah razı olsun komutanım. Ha, adın nedir senin? Adım Meryem'di. Artık İsa oğlu Mehmet. Öyle yazıver komutanım. Şehit olursam haberimi bekleyenler var. Bilsinler. Tamam çıkabilirsin. Bu akşam dinlen. Yarın erkenden yolcusunuz. Sağ ol komutanım. Görür müsün İhsan Çavuş? Vatanın kadınlarını görür müsün? Muhtemelen ölecek cephede. Ölüme giderken sevinmek. Vatan için canını ortaya koymak. Böyle kadınlar. Cephelerde savaşan körpecik çocuklar. Bu asil ruh var oldukça. Çanakkale geçilebilir mi? Sen söyle. Geçilmez komutanım. Bu vatan her ferdiyle böyle tek yürek oldukça geçilmez. Yaklaştık mı komutanım? Yaklaştık oğlum. Şu tepenin ardı zığın sırtı. Buralarda dikkatli olasın. Ta cepheye varmadan keklik gibi avlanmayalım. Gözünüzü dört açın Mehmet sen hele geri kal biraz Bir diyeceğim vardır sana Buyur çavuş Bak kız ancağızım Onca erin arasına gidersin Orada sakın ola kadın olduğunu belli etmiyorsun Uygun düşmez Mümkün olduğunca az konuşasın Anladın mı Anladım çavuşum merak etme Binbaşım İhsan Çavuş geldi Sıhhiye Birliği'nden. Sizi görmek ister. Al içeri. Gelsin hemen. İhsan Çavuş'um buyurun. Gel İhsan Çavuş. Rahat. Hayırdır? Binbaşım iki yer getirdim. E i̇yi ya teslim et yüzbaşıya. Sıperleri yerleştirsin. Şey binbaşım. Hikmet binbaşım size bir pusula yollamıştır. İsterseniz önce okuyun. ...sizden müsaade çıkmadan erleri yüzbaşıya teslim etmek istemedim. Ver bakayım şu pusulayı İhsan. Ne geveleyip duruyorsun ağzında bir anlayalım. Yahu İhsan bu hikmet gelirdi mi? Kadın yollamış bana keskin nişancı diye. Ben nasıl sokayım onca erkeğin arasına bir kadını? Siz daha iyi bilirsiniz binbaşım. Bana süz düşmez ama gerçekten iyi nişancıdır. İyi de nasıl olacak? E bir deneyelim bakalım ne kadar iyi nişancıymış. Eğer dediğiniz gibi ise düşünürüm Yok eğer hedefi kaçırırsa alır geri dönersin. Elal olsun sana. Attığın hiçbir bir hedefi kaçırmadın. Binbaşı seni cepheye sokmakta tereddütlüydü. Ama yüzümü kara çıkarmadın elal olsun. Allah hepinizden razı olsun Çavuşum. Bundan gayrı tek düşüncem yavuru bu topraktan süpürmek. Adın Meryem değil mi? Öyleydi Çavuşum cephede kendini kolla kızım <gülüyor> Artık ne kadar kullanırsa Sana söylediklerimi de unutmayasın Ne kadar az konuşursan O kadar iyidir Unutmam çavuşum Artık dünmem gerek Allah yardımcın olsun Er Mehmet Sağol çavuşum şey, Hakkını da helal et Helal olsun Senin yaptığın fedakarlık yanında Bizim hakkımızın lafı bile olmaz E ee, Hadi bakalım Benden bu kadar Allah'a emanetsiniz yapınız. Gidin yüzbaşının yanına. Siperlerinize yerleştirecek sizi. Hemşin yaylalarından, hemşin yaylalarından, hemşin yaylalarından. Ey ee, Mehmet kardeş, nasılsın? O elindeki nedir öyle de? Ayna. <gülüyor> Hay Allah iyiliğini versin. Kadın gibi ayna mı taşıyorsun yanında? Mehmet. Aynalı Mehmet olsun adın o zaman bundan sonra. Yadigardır. Ondan getirdim. İyi ya. iyi etmişsin. Burası zordur. Sevdiklerinin yadigarını taşımalı insan. Benim de sevdiğim bir kız var memlekette. Ben de onun yazmasını taşırım her daim. Sevmek güzel şeydir. O da seni seviyor mu? Sevmez olur mu hiç? Yolumu gözleyip durur. Yok mudur senin yavuklu? Vardı. Artık yok mudur? Cismi yok. Ama sevdası hep tam şuramda, sol yanımda. DeME ya. Üzüldüm bak şimdi. Neyse, işte sipariş eden yerde böyledir. Bütün gün, bütün gece beklersin. Ne yapacak ki insan? Ancak sevdiklerini düşünürsün. Başka işin gücün mü var? Hacen yavur bu yana geçirmeyeceğiz. O da seni kendi yanına yanaştırmaz. He? Bazen top atışı olur. Bazen de taarruz. O zaman bu siperlerden eser kalmaz. İçindekilerden de tabii. Cigara içer misin? Yok sağ ol kardeş. Efkar bastı beni. Dur. Yakma Neden durda Acemi misin oğlum sen acemi misin? Cigarayı yaktı mı seni keklik gibi avlarlar. Işığı gördü de İngiliz? Sıkar beynine kurşunu. Sen sen ol bu siperde dik yürüme Kafayı boşta bulunup siperden uzatma Cigara yakma Yoksa alnının ortasına yersin kurşunu Anladın mı Oy, Tamam tamam tamam da Adı ne nereli sen Trabzonluyum bu da Mehmet Aynalı Mehmet Aynalı Mehmet mi Ayna taşırmış yanında Ben de ona Aynalı Mehmet adını taktım <gülüyor> Bana da kür liderler ha he. Urfalıyam Hem de Hele kay biraz öteye, kay ben de oturayım. Oh, e, Aynalı Mehmet, sen nereli sen? Buralıyım ben, Yenice köyden. Pek bir tüysüz, pek bir parlaksın evlat sen. Yaşık kaç senin? 17. <gülüyor> Meryem, Meryem. <gülüyor> Kızım, bir su versene. Oh, Elhamdülillah Gazi dede de, istersen ara verelim Devamını yarın anlatırsın Ne o <gülüyor> Sıkıldın mı Sıkılmak mı Tabii ki sıkılmadım Devamını çok merak ediyorum Ama sen çok yoruldun diye dedim Meryem kız Bizim gibi Ölme yaşı çoktan gelip geçmiş adamlar Bugünün işini Yarına bırakmazlar <gülüyor> Çünkü yarına çıkacağımız belli değildir. Öyle söyleme Gazi dedi. <gülüyor> Bir hikaye anlattırmadım be Meryem kız. <gülüyor> Neyse işte böylece Meryem'in siper günleri başlamış. O gece Meryem bu iki adamla konuşurken hayatındaki en yakın dostları olacaklarını bilmiyormuş elbette. Zığındere çok çatışma olan bir yer değilmiş ama konumu çok önemliymiş. Siperlerde en büyük zorluk sıcak ve açlıkmış. Gündüzler çok sıcak oluyor. Yemek ise günde bir tas hoşaf ve bir peksimekle sınırlı. <gülüyor> Ara sıra çıkan çatışmalarda acemiler vuruluyor. Yerlerine hemen yenileri gönderiliyormuş. Meryem'in Üçüncü kadim dostu da cepheye gelen yeni yetme bir öğrenci Mustafa olmuş. Asker yokluğundan İstanbul'da henüz de okuyan bu körpecik çocuklar cepheye gönderiliyormuş. Mustafa daha on dördüne yeni basmış. Meryem bu çocuğu kendi oğlunun yerine koyduğundan mıdır nedir bilinmez. Mustafa'yı koruyup kollamaya başlamış. Bu dördü geçen zaman içinde çok iyi dost olmuşlar. <gülüyor> Günler günleri kovalamış. Meryem cepheye geleri bir ayı geçmiş ve 24 Haziran günü zığındaki İngiliz siperlerinde taarruz hazırlığı başlamış. Ah be! Kuru peksimet yemekten içim kurudu. Şimdi anamın lorlu zeytinyağlı salatası olacaktı. Şöyle taze çıkmış ekmeği bandırıp yiyecektik. Yok da hamsi olacaktı şimdi. Ha böyle cızır cızır kızartıp bir lokma da ütü onu. Oy oy oy oy. Ağzım sulandı. Ya o zaman farz et ki bu peksimet hamsi. Oy ama değil ki. Yahu farz et dedim zaten. At bir lokma ağzına. Ama ağzına attığının hamsi olduğunu düşün. Kokusunu duy. İnan tadı da gelir. Hmm. Çiğne, çiğne güzelce. <gülüyor> Bunun tadı da aynı peksimet gibi uşağım ya. <gülüyor> of be abi. Neyse boş ver. Sen peksimet olarak ye. Düşman karşı siperde taarruz hazırlığında, bizimkiler hamsi derdinde. Hmm. Aman be aynalı, şurada bir hayal kurduk. Ne var? Bak evlat. Sen sen ol böyle hayallere dalma bu cephede. Dalarsan çıkamazsın. Ananın salatasını yemek istersen... ...önce düşmanı bu topraklardan süreceksin. Ne zamanki hür olacaksan... ...aa o zaman o salatanın lezzetini alacaksın. Esir oldun mu? Ne salatanın ne somunun tadı olur ama... ...hür isen kuru ekmek bile tatlı gelir insan. Biliyorum Ali Çavuş. Dün kalem tutan elimiz... ...bugün işte bunun için silah tutuyor. Yarın mı başlarlar taarruzu Ali Çavuş? Ne dersin? Öyle olacak herhalde dün siperden çıkınca gör. onlarca top hazırlamışlar taarruz büyük olacak Allah yardımcımız olsun Onların topu tüfeği varsa bizim de memleket sevdamız vardır çavuşum Ne de çok topu tüfeği varmış bu gavurun aylardır tükenmedi E bir millet değil ki üstümüze gelen dünya toplanıp da gelmiş mübarek her ırktan her dilden insan var hepsi birlik olmuşlar e biter mi sonra topları, tüfekleri onların? Ha ben bu işi anlamadım. Hadi İngiliz'i, Yunan'ı, Fransız'ı gelmiş. Anzaklar ne yapmaya gelmiştir dünyanın taa taa ucundan? Buradan bir parça toprak alsa ne olacak da? Buraya gelip gitmek günler sürer. Misal, şimdi bana kalk gidelim Anzak. Ha bu Anzakların ülkesi neredur da? Avustralya. Ha işte. Ha oradan bir toprak parçası alalım deseler gitmem ben mesela. <gülüyor> Gülmeyim de <da>, haksız mıyım? <gülüyor> Bari biz canımızı, kendi toprağımızı korumak uğruna ortaya koyayız. Bunlar ne uğruna öyle ki? Doğru dedim vallahi Yunus kardeş. Doğru derim ya. Benim bu gıdaklığımla düşündüğümü gav düşünememiş ama. <gülüyor> Bak onlar yüzünden hapsilerim de soğudu. <gülüyor> Bugün binbaşı beni çağırdı. 20 keskin nişancı alıp sırtın sağ yamacına yerleşeceğiz. Birden sensin aynalı. Seni özellikle söyledi. Ey atıcımışsın. Öyleyim ya. Allah yüzümü kara çıkarmasın ama attığımı kaçırdığım olmaz. Ey ya, görecek bakak. Gün ışımadan siperden çıkıp sırta yerleşeceğiz. Cephaneyi al, hazırlığını yap aynalı. Taarruz sol yandan yapılacak. Önce zırhının sol yanını almak isteyecekler. Çünkü orayı alırlarsa hem bizim mevzilerin gerisine geçecekler. Hem de Kirteköy ile aralarında hiçbir Türk kuvveti kalmamış olur. Bizim buradaki işimiz beklemedikleri bu noktadan isabetli atışlar yapıp taarruz anında onları zayiata uğratmak. İlk hedefi subaylar olacak. Taarruz başlayınca ilk onlara indirin. Çünkü başsız bir birlik fazla dayanamaz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet güzel herkes yerini alsın. Gün doğdu Görünmemeye çalışın. Ali Çavuş nasıl olacak taarruz? Nasıl olsun İngiliz bombalayacak. Onlar da bombadan cephaneden bol ne var? Şu siperlere iyi bak aynalı. Çünkü taarruz bitince bunların hiçbiri kalmayacak. Cehennem olacak burası cehennem. Allah bu yana geçmeyi nasip etmesin onlara. Ama Ali Çavuş nasıl karşı koyacağız onca topa tüfeğe? Bizim şu sırttakinden başka topumuz yok Bu tüfekle nereye kadar O sırtta de top değil zaten be aynalı Soba borsunu taktılar sırtın üstüne Topa benzesin diye Biz de top ne arar Ama korkmayasan sakın Onların topu tüfek varsa Bizim imanımız var Bak aşağıya Vadi bembeyaz olmuş Nedir onlar biliyor musun Nedir çavuşum Erlerin çamaşırları aynalı Kurumaya bırakmışlar Çünkü o siperde öleceklerini biliyorlar Cefensiz, isimsiz gömüleceklerini bililer. Hak huzuruna temiz gitmenin çabasıdır bu. Şimdi şöyle bakalım. Bu askeri geçecek bir ordu var mı? Yok Ali Çavuş. Yok. Tabii ki yok. Yavrattım. Yüzümü kara çıkartma. Allah Ah dedeciğim! Sanki Yaşar gibi oldum sen anlatırken. Ah Meryem kız. Zığındere Savaşı'nda... ...öyle çok top atışı yapıldı ki siperlere. Yer püskürdü, yuttu askerleri. Zığın savaşları... ...Çanakkale tarihine... ...en kanlı savaş olarak geçti. Ne korkunç bir manzara. Asıl korkunç manzarayı... Dört gün sonra ateş kesilip siperlere indiklerinde görmüşler. Dağılmış siperler, kopmuş uzuvlar, inleyen yaralılar. Hakka koşmuş nice beden üst üste yığılmıştı. <gülüyor> Meryem ve Ali hemen arkadaşlarını aramaya başlamışlar. Yarabbim, bu ne haldir böyle? Çok acıyor. Yarabbim, sen bize yardım et. Mustafa, Yunus! Yunus! Aynalı, buradayız. Yunus nerede Mustafa? Yunus, Yunus, Yunus, nerede? Mustafa. Yunus nerede? Yarası çok ağır ama yaşıyor. Gelin hadi. Osmanlı, Osmanlı. Yunus! Aynalı, Ali çavuşum furdurlar beni Yunus kardeş. Kuruldum. Merak etme. Sıraya taşıyacağım şimdi seni. Merak etme. Bırakın beni Ali Çavuş. Ben ifla olmam gayri. Diğerlerine yardım. Erdun. Al. Aynalı, söyle Yunus kardeş. Buradayım. Aynalı. Şu yazmayı bay Bu bana e minyat değildir dur. Aynalı. Aynanı sakladığın gibi Ha bunu da sakla en uşa. Ha bu benden sana yadigar olsun. Kaçan, alamayasın bacım. Ne mutlu ki bana şehit olayım. Gözüm arkada değildir çok şükür. Gördüm ki bu millet kadın erkek tek yürek olmuştur. Senin gibi kadınlar. Mustafa gibi çocuklar <gülüyor> Ali gibi yiğitler oldukça Çanakkale geçilmezler hakkınızı helal, helal. edin no. helal olsun helal olsun helal olsun Ah dedeciğim, keşke ölmeseymiş. Meryem'in cepheye geldiğinde edindiği ilk dostuydu o. Keşke, keşke Meryem kız, keşke hiçbiri ölmeseydi. Yunus gibi kaç fidan düştü toprağa, kaç yolu gözlenen kefensiz gömüldü Çanakkale'de. Binlerce can, ardında kaç gözü yaşlı kadın, Ana ve çocuk bıraktı. Akıl alacak bir fedakarlık <gülüyor> değil bu Gazi dede. Şimdi olsa yine koşar bu millet çepeye evlat. Yine koşar. Çünkü bu vatanın insanları millet olmayı başarmıştır. Çünkü her fert bu vatanı her şeyini feda edecek kadar çok sever. Çok. Ben de giderdim. <gülüyor> Bir dakika bile düşünmezdim <gülüyor> Giderdin Erbet <gülüyor> Giderdin Senin adın Meryem değil mi <gülüyor> Bu ülkede Meryemler Ayşeler Mehmetler bitmez evladım <gülüyor> Devam et dedecim. sonra ne olmuş <gülüyor> Sonra ne mi olmuş Sonra Bir mucize olmuş Meryem kız Bir mucize Benim talihsizim, öksüzüm. Anacığın yok tabii. Ondan ağlarsın sen, bilmez miyim? Ama dayan kuzum, anan dönecek inşallah sağ salim. Allah anacığını sana bağışlasın. Hayır olsun inşallah. Kim bu gelen sabah sabah? Geldim, geldim. <Gülüyor> İsmail Ana Anacığım İsmail Sen misin kuzum Yoksa Mevlam aklıma aldı da hayal mi gönül Benim ana benim Hayal değildi ama, ama sen Biliyorum anacığım biliyorum Öldü diye haber gelmiş Şehit sanmışlar beni İsmail <gülüyor> Ay kuzum <gülüyor> Ay oğlum Gözün <gülüyor> Anacığım Sadece gözüm değil şey elimde olsun ol, olsun sen sağsın böyle ah. dimdik karşımda gördüm ya seni Allah ölüm şükür. haberin geldiğinde zindan olmuştu bu dünya seni gördüm yine aydınlandı için yaşıyorsun bundan gayrı hiçbir şey mühim değil. Ah anacım. Bir top patladı siperdi. Mübarek sanki ateşten. Yaktı kavurdu biz. Toprak göğe püskürdü aldı bizi içine. Ben ondan gayrısını bilmiyorum. Gözümü sahiye de açtım. Günlerce kendimi bilemeden yatmışım. Orada bir karışıklık olmuş. Nasılsa şehit yazmışlar beni. Ne zamanki kendime geldim. Bir de baktım gözümün biri yok. Elim kopmuş. Bütün vücudum yanık içinde. Ancak toparlandım işte. Yürüyecek hale gelince de yolladılar beni. İsmail. <gülüyor> seni bana bağışlayan Allah'ıma bin şükür. Şükür ana, çok şükür. Meryem nerede ana? Niye yok? Oğul. Ana yoksa, yoksa bir şey mi oldu Meryem'e? Meryem gitti oğul. Ha? Nereye? Babasının evine mi döndü? Meryem cepheye gitti İsmail. A ana ne dersin sen? Cephede ne işi var Meryem'in? Meryem nasıl dayasın oraya? Önce iki ağabeyin, sonra da senin ölüm haberin gelince duramadı. Ana durdursaydın ya cephe kadın yeri mi? Tutsaydın ya kolundan. Sen Meryem'in gözlerini görmedin oğlum. Görsen sen bile durduramazdın onu. Oh. Kesti saçlarını kısacık. Bir de baktım senin üst başına giymiş takmış tüfeği omzuna. Nerede peki? Hangi cephede biliyor musun? Bilmiyorum oğul. Bir ayı geçkindir hiçbir haber yok. ...İsa oğlu Mehmet diye yazdıracağım adımı demişti. Her gün gidiyorum listelere bakmaya. Oh. Daha bir haber yok. Ah be Meryem'im ne ettin sen? Gitmek zor sandıydım giderken ana. Ama asıl zor olan kalmakmış meğer. Ben de gidiyorum ana. Meryem'i bulmam lazım. Yaralısın oğlum. Hem bu halinle cepheye yollamazlar seni... Tetik bile çekemezsin artık. Gitmem gerek ana. Bize yardım et burada. Her gece cephane sevkiyatı var. Erkekler Meryemim. cephede olduğundan kadınlar ve çocuklar geceleri cephane taşıyoruz arabalarla. Her Parmakların yok ama gücün yerinde. Kal burada. O da vatan hizmeti. Duramam ana. Yaralar iyileşir. Bu yaralar öldürmez artık beni. Burada kalır da Meryem'in şehadet haberini alırsam o gün öldürmüştü. işte. Şimdi yola çıksam yarın sabaha kalmaz varırım birli. Selamünaleyküm Ali Çavuş. Aynalı nerede? Su içmeye gitti. Gelir şimdi. Mektup yazacaktık. Neyse ben de gideyim o zaman. Hem şu yüzümü gözümü bir yıkayayım. Perişan oldum sıcaktan. Bekle bekle daha yeni gitti. Ağırdan al biraz. Hı? Gelmesine yakın gidersen Ali Çavuş şey... Hani Yunus abi söyledi ya o gün bacım diye. Şşş, karıştırma şimdi orasını. İyi diyorsun da Ali Çavuş. Bir ben değilim ki. Herkes konuşuyor kendi arasında. Besbelli kadın olduğu. Bak evlat. Aynalı kimine göre kadın... ...kimine göre çocuktur ama... Şu siperdeki herkese göre gerçek bir askerdir. Zığın sırtında keklik gibi avladığı sobayları ben gördüm. Herkes bilir. Doğrudur kadın olduğu ama kimse yan gözle bakma, bir saygısızlık etmeye yeltenemez. Burada öyle kadın kızı şeyle uğraşacak durumda değiliz. Hele ki vatan için canından geçip gelmiş böyle bir kadın anamızdır, bacımızdır, kızımızdır bizim. Onun için herkes bilir ve susar. Sen de sus evlat. Unut bunu. Fazla meraklı da olma. E, Ali Çavuş'um yanlış anladın. Ben de bir şey düşündüğümden sormadım. Burada bana bakıyor, yardım ediyor, kolluyor beni. Ben de anam gibi, bacım gibi severim Aynalı'yı. Merak ettim sadece gerçek adı ha, nedir diye. Ne yapacaksın gerçek adını? Atsız bir kahraman işte. Yunus kardeşin de dediği gibi. Aynalı o. Hep Aynalı Mehmet diye hatırlayacağız onu. Ömrümüz olursa. Tamam oğlum. Kalk bakalım, dinleyebilirsin. Komutanım, nasıl yaralarım? Giderim cepheye değil mi? Oğlum, sen aklını mı yitirdin? Ben senin onca yolu bu yaralarla nasıl geldiğine bile şaşırdım. Ne cephesi? Sağ elin yok, bir gözün yok. Ha? Vücudunun her bir yeri yanık. Açık yaraların var. E, senin istirahat etmen lazım. Olmaz komutanım. Allah'ını seversen gönder beni cepheye. Yaralarım iyi benim. Hiç acımıyor artık zaten. Bak oğlum, seni iyi anlıyorum. Herkes cepheye dönmek ister ama... E sen cephe için uygun değilsin. Siperlerde koşullar sağlıklı insanlar için bile kötü. Bu yaralarınla iltihap kapıp bir ay bile dayanamadan ölürsün. Gel sana başka bir görev verelim. Olmaz komutanım başka görev olmaz. Cepheye dönmem lazım benim. Allah rızası için beni cepheye yolla. E tutturma oğlum cephe cephe diye. Uygun değilsin cepheye dedim. Tamam hadi çıkabilirsin. Sıradaki gelsin. Komutanım karım orada. Ne? Ne dedin sen? Karım cephede komutanım emzirdiği bebeğini sütten kesip cepheye koşmuş o orada ben burada nasıl durayım komutanım sen söyle ama bir kadın kadın cephede ne yapsın benim karım yani Meryem adı Meryem iyi nişancıdır komutanım hı hı. benim şehadet haberim gelince duramamış daha almış silahını koşmuş cepheye adını da İsa oğlu Mehmet yazdırmış şimdi karım bile cephede savaşırken burada durmak zoruma gidiyor Anladım. gücüm kuvvetim yerinde hem belki bulurum onu cephede Hay Allah şaşırdım ben de şimdi ne yapsak ki bak oğlum seni pek hale anladım ben ama ve lakin seni cepheye yollayamam Ne olur yap bir büyüklük komutanım bir yol göster bana Aklıma bir fikir geldi şimdi seni batı cephesinde bir sıhhiye birliğine yollayalım Olur olur tabi Hem tedavin devam eder hem de yaralılara yardım edersin Ha Ben de bu arada söylediğin ismi araştırırım belki bir ihtimal buluruz karının yerine olur mu? Aslında sıhhiye Birliği cepheye yakın. Cephede Meryem aramak samanlıkta iğne aramak demek. Ama komutan bulabilir. Böylece ben de hem işe yaramış olurum hem de Meryem'i bulmam kolaylaşır. Daha ne düşünüyorsun evladım? Bundan başka cephe yolu yok sana. Tek çaremiz bu. Tamam komutanım. Giderim sıhhiye Birliği'ne. Hadi bakalım. Yaz görev pusulamı. Tamam yazalım. Gazi dede bulmuş mu İsmail Meryem'i peki? <gülüyor> Dur be Meryem kız. Anlatıyorum işte. <gülüyor> Sakin ol biraz. İsmail Sıhhiye birliğine yerleşmiş. Sıhhiye de olduğu için memnunmuş. Kopuk eliyle, kör olan bir gözüyle cepheye gitse bir işe yaramaz. Bu birlikte gelen giden yaralılara, şehitlere bakıyor... Meryem'e ait olmayan her bir yüzde derin bir nefes alıyormuş. Böylece günler günleri kovalamış. Mevsim yazdan sonbahara dönmüş ama... İsmail, Meryem'inden hiçbir haber alamamış. Ta ki <gülüyor> o senin Eylül akşamına kadar... Oh, havalar iyiden iyiye soğumaya başladı ha. Kış zorlu geçecek Yılmadı şu gavurlar O pis ayaklarıyla Memleketimizi kirletmeye devam ediyorlar oh, Ne o elindeki öyle aynalı Hiç Hiçbir şey değil Merak ettim ya Ne saklıyorsun göstersene Şey patik Kimindir bu aynalı Oğlum Mustafa'nın Oğlun mu var senin hiç aklıma gelmezdi. Eee kaç yaşında? Yaşında yok daha. Bir ay sonra tam bir yaşında olacak. Sen bebegini bırakıp mı gelmişsen buraya bacım? Şey ben... Çabalama aynalı çabalama. Bileyim ben kadın olduğunu. Herkes de bileyim. Rahat konuş sen Demek oğlunun adı Mustafa'dır ha? Evet Ali Çavuş. Bu patikte kuzumun patiği. Buraya gelirken almıştım. Kokusuna özlersem koklarım diye. Bazı geceler çok özlüyorum Mustafa'mı. O zaman çıkarıyorum koynumdan. Öpüyorum. Kokluyorum. Hele. Ama Mustafa benim kokuma hasret. Bak şimdi. Kim bilir nasıl olmuştur şimdi. Ölmüştür herhalde. Allah bağışlasın bacı. Peki, kocan nerede? Kocam şehit oldu birkaç ay önce. Ertuğrul koyundaydı. Cepheye diye çıktı evden. Bir mektubu geldi elimize. Sonra da şehit olduğu haberi. Başın sağ olsun. Ne mutlu ki ona şehit olmuş. Ne mutlu ki... ...senin gibi mert bir kadının kocası olmuş. İsmail'im öldükten sonra duramadım daha Ali Çavuş. Duramazdım. İçim öyle kinle doluydu ki. Sade de değil. Oğlum vardı geride. Böyle giderse sıra oğluma da gelecek diye korktum. Bilirim, bilirim. Madem onlar kocamı vurmuşlardı... ...o zaman ben vardım. Doğru dersin bacım. Ne ben, ne oğlum... ...ne de onun çocukları esir olmasın diye koştum cepheye. Sevdiğin birini yitirmek öyle bir ateş ki... İnsanın içini yakıp kavurur Diğerine işler acısı Yüreğin öfkeyle dolar sebep olanlara karşı Tüm dünya gelse önüne Yıkıp geçecek gibi hissedersin Onları kaybetmek içimi yaktı kavurdu Ali Çavuş Ya Ama daha da kötüsü Doğduğum, büyüdüğüm, vatan bildiğim toprağı kaybetme ihtimali Hepimizi evlatdan, anadan, babadan Yardan geçiren yegane şeydir vatan Öyle ya Tabii ki öyle Ali Çavuş... ...hani tarus sabahı sen ateş emri verdin ya... ...evet... ...önde koşan bir subaya nişan aldım... ...kendimi önüme çıkan herkesi her şeyi yok edecek kadar güçlü hissediyordum... ...subay atış menzilime girmişti... ...birden bir şey oldu... ...nasıl bir şey... ...parmağım tetikteydi ama... ...birden aklıma o subayın uzak memleketteki anası geldi... Ki de sevdiği vardı... ...ya da karısı... ...aynı benim içime düşen kor onun içine de düşecekti... ...bütün bedenim sıtmaya tutulmuş gibi titremeye başladı... Ben iyi nişancıyım ama... ...hiç insan öldürmedim Ali Çavuş. Tereddüt ettim. Sonra birden bizim siperlere doğru taarruza kalkmış... ...İngilizleri fark ettim. Ee? Benim vatanımda. Benim insanlarımı öldürmeye koşan yüzlerce yabancı. İsmail'imin yüzü geldi gözümün önüne. Ya. Ona kurşun sıkan bu subaymış gibi... ...bir daha nişan aldım. Tetiği çektim. Küçücük kurşun dersin değil mi Ali Çavuş? Adam sanki görünmeyen bir duvara çarpmış gibi... ...geriye uçtu. Şaşırdım. Sonra... ...sonrasını biliyorsun işte. Bileyim Aynalı, bileyim. Sonra gerçek bir asker gibi görevini... ...kusursuz yerine getirdin. Ama başta hatalı davranmışsın. Savaşta tereddüt olmaz. Düşünmeyeceksin. Sen onu vurmasan eğer... ...o seni vurur. Öyle ama işte... Sen sen ol. Bu lafımı sakın aklımdan çıkarma. Çıkarma Mali Çavuş. Bir daha neden burada olduğumu unutmayacağım. Merak etme. Ah, vay be. Aynalı... Senin gibi anaların, analarına hasret büyüyen Mustafa gibi bebelerin Hakk'ı durdukça Rabbim bu toprağı düşmana bırakmayacak. Böyle bilir, böyle iman ederiz. Buna bu gece daha çok inandım. Bu vatanın evlatları senin gibi anaların haklarını kıyamete kadar ödeyemez. Hakkımız helal olsun Ali Çavuş. Herkes aynı şeyi yapıyor. Neyse, ben bir abdest alayım verinin orada. Yatsıyı kılayım daha geç olmadan. Yakınlarda çatışma var. Çok dikkatli olasın Aynalı Sağol olurum merak etme İsmail İsmail koş buraya Aa. Yettim son. Son. Tuz şu ucundan İsmail kardeş Çadıra taşıyalım Aa. Durmadan geliyorlar çok yaralı var. Hadi. Senegalliler. Settür Bahir'de siperleri işgal etmişler. Bunlar Kerevizdere'ye sığınan yaralılar. Durmadan buraya taşıyorlar. Deme ya. Daha çok yaralı varmış. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kim var orada? Kim var orada? O çıtırtı da mı? <gülüyor> Dur! Yoksa ateş ederim. Silah patladı. Çek şu tetiği Meryem. Stop! Stop please! Please! Ne diyorsun anlamıyorum. Çek şu tetiği Meryem. Please! Please! Yettim Aynalı. İyi misin Aynalı? Mustafa! Mustafa dikkat et! Aynalı! Aynalı! <gülüyor> Mustafa, iyi misin? Ali çavuş! Tam sipere dönecekken baktım Aynalı'nın sesi. Çaların arkasından çıkınca İngiliz'i gördüm. Onu hemen indirdim ama arkasında bir tane daha varmış. Aynalı önüme atladı. Beni kurtarmak için. Bileyim, gördüm. Gördüm. Diğerlerini de ben indirdim. Aynalı, Aynalı. Beni duyuyor musun? Aç gözlerini Aynalı. Mustafa... Mustafa. Yaşıyor Ali çavuş. Yaşıyor. Ben iyiyim Aynalı. Ben iyiyim. Çabuk Mustafa. Çabuk yardım et sırtımı alayım. Suhye'ye yetiştirelim. Hadi. Dayan Aynalı. Dayan. Dayan Aynalı. Bak seslere. Bak yaklaştık Suhye'ye. Ya. Dayan Aynalı. Dayan. Yardım edin bir yardım etsin Kardeş bir yardım ediver Yaralımız var Herkes yaralı görüyorsun Ne olur kardeş ne olur Bizimkisinin yarası çok ağır Nereye götürek he? Kurşun yarası mı Evet 3 yerden yarası var Çok kan kaybetti kardeş Tamam şu soldaki çadıra götürün ses... Tamam Allah razı olsun kardeş senin Allah razı olsun İsmail Ne dedi o Sayıklıyor bir şey demedi İsmail Hayır hayır İ İsmimi söyledi. İndir ver şöyle yere Yüzünü göre Meryem Meryemim. Seni bulacağım biliyordum İsmail Sen yaşıyorsun Ve ben Ölüyorum Meryemim sen de yaşayacaksın Dayan biraz tabibi bulacağım hemen Dur dur Tabibi boşa oyalama İsmail. Hayır. Ölmeyeceksin. Tabip. Biriniz tabibi çağırın. İsmail. Oğlumuza iyi bak. Hakkını helal et. Hakkım sana helal olsun Meryem. Sen de hakkını helal et. Aynalı. Ne olur ölme. Mustafa. Yaklaş. Söyle. Emret Aynalı. <gülüyor> Adın... Güzel Oğlumun adı da Mustafa Söz ver bana Mustafa'lar Bu vatanda Hep hür yaşayacak Söz veriyorum Aynalı Mustafa'lar hür yaşayacak Meryem Allah aşkına yorma kendini Hepiniz Hakkınızı helal edin Meryem Ne olur dayan İsmail Cennet Ah! ah. ah. ah. ah. Çetim. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa'm gibi kokuyor. Ah. Meryem. <gülüyor> Dedidim. İsmail sensin değil mi? <gülüyor> Meryem de büyük annem. Benim ya, benim evlat. <gülüyor> Ve sen Meryem, bizim mirasımızı koruyacak olan torunumusun. <gülüyor> Sana bu ismi verdik, <gülüyor> tıpkı Atan gibi olasın Onu hiç. Unutmayasın diye Sen de onu hiç unutmadın <gülüyor> dede Meryem'i unutmak ne mümkün torun <gülüyor> Evlenmeyi hiç düşünmedim bir daha Çünkü ben bir Meryem tanıdım Öyle yüce bir kadındı ki o Ondan sonra hiç kimse hiç kimse Meryem bulamayacaktı benim için. Okulda öğrendim, biliyorum zannederdim Çanakkale'yi. De şimdi ise içim paranparcılık diyeceğim. Orada toprağa düşen her Mehmetciğin kızı, annesi, kardeşi gibi sızlıyor kalbim. Ne tabi, bir anlamda göğsüm kabarıyor, gururla doluyor içim. Biz nasıl bir milletmişiz? Nasıl bir neslin torunlarıymışız böyle. Biz yer yüzünde destan yazmış bir milletiz Meryem. Sadece küçücük bir hikayeydi bu Çanakkale'den. Anlatabildiklerimizin ufacık bir kısmı. İçini yaktı. Daha aynalı gibi ne isimsiz kahramanlar, ne duyulmamış destanlar yazıldı orada. Senin o kopuk elinden Yeri boş gözünden Hep korktum ben Dokunmak istemedim Şimdi o yaraların her birinin sebebini biliyorum Affet beni Ne olur affet beni <gülüyor> Sana bunlar Beni daha çok sevesin diye anlatmadım Üzerinde Özgürce durduğun bu toprak Kanla alındı Bedeli Asırlık acılarla ödendi. Bunu bil istedim. Bil ve herkese anlat destanımızı. Aynalıları, Yunusları, Alileri anlat. Bugünün gençleri bizi rahmetle ansın. Birlik olmak, millet olmak neymiş daha iyi anlasın. Dedecim, seni de, Meryem'i de. <gülüyor> Orada bizler için feda edilmiş onca canı da hiç unutmayacağım ve unutturmayacağım. Ayrıca senin için çok değerli olan bebek patiğini, yazmayı ve aynayı da ömrüm oldukça senden bir hatıra olarak saklayacağım. Söz veriyorum dedeciğim, söz veriyorum. Rahat uyu aynalı Mehmet. Mustafalar hür yaşıyor ve hep öyle yaşayacak. Aynalı Mehmet adlı oyunumuzu dinlediniz.